Kardeşlerim, muazzez müminler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sabahın sünnetini kıldılar Sağ omuzları üzerine yaslandılar Sünnetle farz arasında ashab-ı kirama döndüler Ölümü tefekkür ederken buyurdular ki اَكْفِرُوا ذِكْرَ هَادِ مِلَّذَّاتِ bütün lezzetleri yıkan, parçalayan ölümü çok şahtırlayınız. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam sahabenin radıyallahu anhum hayata bakış açılarını değiştirdi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamı tanıyana kadar hayatı severler, ölümden korkarlardı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ölümü düşünmeye, ölüm üzerine tefekkürde bulunmaya onları davet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dünyadan ayrılırken Er-Rafika'l-Ala diyorlardı en yüce dostu arzuluyorlar Oraya gitmenin arzusu iştiyakı içindeydiler En az yetmiş sahabeden radıyallahu anhum Ölüme dair ölümü arzuladıklarınla Dünyadan ayrılıp Allah azze ve ulaşmaya dair onlardan ifadeler ibareler nakledilir Ölüm güzel şey sahabe nazarında Müslümanlara göre ölüm güzel Güzel olmasaydı peygamber aleyhissalatü vesselam ölür müydü? Allah azze ve celle ona ölümü tattırır mıydı? O da ölümle dünyamızdan ayrıldılar Fakat gün gelecek ölüm de ölecek Allah azze ve celle ölüm meleğinin de canını alacak Artık ölüm kalmayacak dünyada Biz zaviyeden baktığınız zaman ölüm ayrılık Anneden, babadan, yardan, sevdiklerinizden neler varsa onları geride bırakıp gidiyorsunuz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ölüme farklı bir zaviyeden bakmayı öğrettiler insanlara. Öteden bakacaksınız. Kul nehbidû minhâ cemiyâ. Asıl yurdumuz, vatanımız ahiretti. Oradan dünyaya gelmiştik. Burası sürgünler ülkesiydi. Buradan oraya gidecektik. O halde ölümek... Ölüm demek, ayrılmak dünyadan, aslında ulaşmak demek, kavuşmak demek, Allah Azze ve Celle lika demek. En sevgililer orada, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum. Ölüm alacak kardeşlerim, o en sevgililere, sevdiklerimize, onlara ulaştıracak. Bir dünyada yaşıyoruz, o dünyada her şey ölümü tadacak. Her yeni eskiyecek, her doğan ölecek, her insan ayrılacak, her ağaç kuruyacak. Allah'ın kanununa, hükmüne bütün canlılar ram olacaklar, teslim olacaklar. O halde hadiseye nereden bakmalı? Peygamber aleyhissalatu vesselam bizi ölüm rabıtasına, ölümü düşünmeye davet ederken hayata nereden bakmamızı söylüyor? Bir öğrenci düşününüz. En yüksek notlarla okulu bitiriyor. Soruyorlar ona. Diyorlar ki sen bu kadar yüksek notlara nasıl malik oldun? Nasıl okulun birincisi olabildin? Bütün notların en yüksek dereceden. Belki şöyle diyecektir. Arkadaşlarım oynarken ben imtihanı düşünüyordum. Yerken imtihanı düşünüyordum. Yatağa girerken imtihanı düşünüyordum ve bütün bunlar beni daha çok çalışmaya sevk etti. Ve leysel insani illa masah. Ne kadar insanın gayreti, himmeti varsa Allah azze ve celle öyle o kadar insanda bulunacak. Ve bizler dünyada bir öğrenci hükmündeyiz. Öğrenci mesabesindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her anında, her noktasında o en büyük imtihanı düşünmeye bizleri davet etti. Eleyhi sallahu bi ahkemil hakimîn. Hakimler hakimi Allah a Azze ve Celle'nin huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. Yani kardeşim yürüyorsun, okuldasın, sahildesin, gidiyorsun. Hayatı üç şeritli bir yol olarak düşün. Sağını kapatmışlar, solunu kapatmışlar. Sağında sahiller var. Orada anadan uğrayan kadınlar var. Solunda ekranlar var, sinemalar, diziler var. Onlar seni dünyaya, dünyada kalmaya, oradan cehenneme yürümeye davet ediyor. Fakat önünde bir yol var. Peygamber aleyhissalatu vesselamın açtığı bir yol. O yolda Allah Resulü aleyhisselam imam sana diyor ki gözüne, kulağına aklına, bütün haselerine sahip ol. Kendine sahip ol. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennet'an. Eğer sen ahireti düşünürsen, Allah Teala'nın huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. O anı, o hayatı düşünürsen, Allah sana iki cennet verecek. Emirlerine uymana mukabil bir cennet. Haramlardan kaçmana, uzaklaşmana mukabil Allah sana bir daha cennet verecek. Velimen kaf'e makama Rabbihi cennet'an evleneceksin, hayatını kuracaksın. Arkadaşların var Onlar maaşa bakıyorlar Onlar soya bakıyorlar Ama sen 14 asır önce yolunu aşmak için sağda şerit tıkalı, solda tıkalı, kapatmışlar. Hava var, arzu var, cehennem var. Ama Peygamber Ali Aleyhissalatu vesselam senin önünü açtı. Sen cennete talip olacaksın. Dindar olanını, iffetli olanını, Fatıma'yı, Zeynep'i, Hatice'yi tercih edeceksin. Oradan yürüyeceksin. İmtihanı evlenirken, evlenirken oraya koyacaksın. Ahirette o evliliğin hesabını vereceksin. Evini diziyorsun, karşıda muhatabın var. Onunla konuşuyorsun. Sen onunla ya da Zeynep Hatice seninle konuşuyor. Yeni bir dünyayı kuracaksınız. Konuşuyorsunuz şuradan şu kadar, buradan bu kadar gelir, hayat böyle devam eder. Fakat dur diyorsunuz. Peygamber Ali sallatu ve selam, nefsini zayıkatul Maut Kur'an Hakimin bu ayetini okumuştu. Mihrafta sünneti kılmıştı farzdan önce. Önemliydi, söylemesi gerekirdi. Aldanacaktı ümmeti, seni ikaz etmesi gerekirdi. Efendimiz Ali sallatu ve selam. Ölümü çokça hatırla. Evlenirken eşinle geleceğin, yarınların planlarını, projelerini hazırlarken imtihanı onun merkezine koy. Eğer koyarsan o zaman ahirette güleceksin. Cennet senin, cemalullah senin olacak. Belki alim olacak, belki mürebbi olacak. Kürsülerde, minberlerde on binler seni dinleyecekler. O zaman nefsin yanına gelecek. Diyecek ki, kadınlar başlarını asınlar. Şuralarda, buralarda, şu görevleri yapanlar, onlar namaz kılmasınlar, kaşlarıyla, gözleriyle işaret yapsınlar, sayılarınız çok olsun, onlara, binlere, yüz binlere malik olun, bu kadar sayılara ulaşın dendiğinde, sen Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı Mekke'de göremiyorsan, İnnehum lehumul mansurun. Allah'ın ordusu galip olacak. La ilahe illallah diyenler galip olacak. Küfre, onun bütün ideolojilerine Ammarlar, yasiller gibi kıyam edenler yalnız onlar muvaffak olacaklar. Efendimiz Ali selamı imtihanı düşünüyorsun. Kur'an'la Hakim'in bu ayetlerini okuyorsun. Kullu nefsini zâikatul mavut. kuran Hakim sana diyor ki ölümü tadacaksın. Bütün nefisler gibi öleceksin. Allah'a bu hayatın hesabını vereceksin. Kardeşlerim, kürsüde ağlamak mesele değil. Kürsüde söylediklerimize dışarıda ağlayabilmek. Yalnız kaldığımız yerde ağlayabilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük müjdeyi onlara veriyor. Yani yürüyorsun, gözün, aklın, bütün haselerin... Onlar şeytanın tuzağında. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana arşı gösteriyor. Arşın gölgesine işaret ediyor. Buyuruyorlar ki: "Varaculun daatu imratun zaatu mansibin ve cemalin, "Fekale inni akhafullah." çağırıyorlar seni havalimanında yürürken önünde gidenler çağırıyor sahillerde dizilerde sokaklarda anadan urayan gezenler seni cehenneme çağırıyorlar fakat peygamber aleyhissalatu vesselam ahireti mahşeri hesabı işaret ediyor diyebiliyor musun diyor bütün bunlara sağını kapattılar solunu kapattılar fakat önünü açtım eğer benim ardımdan gelirsen sen burada cennete sen buradan Rabbine ulaşacaksın. Gelir misin? Fakale, inni akhafullah. Ben Allah'tan ben Rabbim'den korkarım. Ey genç adam bunu diyebilir misin? Ardından yürüyebilir misin? Hani diyor Allah Resulü Aleyhisselam lisanı haliyle Mekke sokaklarında ben Ammarları yasilleri arardım Sen de kahvehanelerin önlerinde Okulların önlerinde Bu asrın Ammarlarını yasilleri arar mısın? Yolumuzun sağını kapatmışlar Solunu kapatmışlar İşte buradan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın izinden Cennete Cemalullah'a yürümeye var mısın diyorsun? Kapatmışlar Van'da Bombalar patlatıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra farklı bir Cepheye taşıdılar O cephede bu milleti düşürebilir miyiz? Onun planı içindeler Ama bilmiyorlar ki Bin yıldır Küfürle İslam Anadolu'da Göğüs göğüse hesaplaştı Şimdi Müslümanlar Buradan cennete yürüyecekler Onlar açacaklar bu yolları Hani yolunuz kapandığı zaman kapatıldığı zaman Eşkıyalar yolunuzu kestiğinde Ya da isilah ettiğinde Orada bir nefersiniz Orda bir askersiniz, bir akıncı beyisiniz, Özel harekattan Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmet kadrosunda bir mücahidsiniz. Geliyorlar, işgal ediyorlar, istila ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi düşünüyorsunuz. Rahimallahu harisel haras. Allah Azze ve Celle ümmeti bekleyenleri bekleyene rahmet etsin. Haras bekleyenler demek. Ümmeti bekleyen askerler, bir de onları bekleyenler var. Yani orduda nöbet tutanlar var. Ordu millet için nöbette. Fakat bir de o orduyu korumak için ayakta duranlar var. İşgal anında, iş silah anında. Geliyorlar milletin namusunu, ümmetin namusunu kirletecekler. Siz orada yalnız başınızasınız. Sağ kapalı, yolun solu kapanı. وَلَا تَقُولُ limen يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ Önünüzde bir şehadet yolu açık Peygamber aleyhissalatu vesselam Size buyuruyor ki Rahimallahu harisel haras Allah Teala Ümmeti bekleyen Mazlumları bekleyen Orduyu bekleyen O namusunu çiğnetmeyen Ona merhamet etsin Ya Resulallah Senin buyurduğun yerden cennetine geliyorum Rabbim yolları Rabbim kapıları açar mı Kardeşlerim Dün bir cenazedeydik, Bulancak'taydık. Dört tane bir aileden cenaze vardı. Binlerce Müslüman o cenaze iştirak etmişti. Onlardan bir tanesi bir hanım kardeşimiz. Üç tane evladı var, üçü de hafız olmuş. Bir trafik kazasında ayrıldılar dünyadan ahirete gidiyorlar. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın validesinin şu sözünü cemaate hatırlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındaydı Ebvadan Mekke'ye dönüyordu Babasının kabrini ziyaret etmişti Anneleri amine rahatsızlandılar Annesinin dizine Efendimiz Aleyhisselam başını koydular Efendimiz Aleyhisselamın başı annesinin dizi üzerinde Annesi dediler ki Her doğan ölecek yavrum Her gelen bu dünyadan ayrılacak her yeni eskiyecek. Şimdi ben de gidiyorum. Babanı görmemiştin. Bundan sonra bu hayata annesiz devam edeceksin. Fakat in saha ma fil manam, fa ante ila alanam. Sana hamileyken gördüğüm rüyalar eğer doğruysa Allah seni bütün alemlere peygamber olarak gönderdi yavrum. Ben gidiyorum ama geride bir Muhammed bıraktım. Şimdi o kadını düşününüz. Onun dünyada acıları, ızdırapları vardır. 12 yaşında evladını hafız olması için Bulancak'tan Trabzon'a gönderir. Komşuları var. Onların da çocukları var. 12 yaşında Ramazan gününde iftar sofrasında komşularının çocukları gelirler. Aynı sofraya otururlar. Ama bir anne 12 yaşındadır evladı. Onu Bulancak'tan Trabzon'a göndermiştir kuran hakime Hakîm'e sahip olsun diye.'' Hani buyurmuştu ya Allah Resulü'nün annesi, ''Ben gidiyorum ama geride Muhammed'i bırakıyorum.'' ''Ayrılıyorsunuz dünyadan, geride üç tane hafız bırakıyorsunuz.'' ''Sana geliyorum Ya Rabbi, işte burada Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın açtığı bir şerit var.'' ''Oradan sana doğru yürüyorum ama geride hafize Hatice'ler, Mükerremler, Ahmetler, Muhammedler bıraktığım halde sana geliyorum.'' Kardeşlerim, ayrılacağız dünyadan. Çocukken Trabzon'dan Samsun'a doğru of'tan gelirken otobüste levhalar olurdu. Levhada yazar 300 kilometre, biraz daha gidersiniz 290-280, sevinirsiniz. Otobüsten inecek, yerinize, yurdunuza kavuşacaksınız. Adapazarı'ndan Sakarya'dan gelirken, kilometreler daha uzun, yaklaşıyorsunuz, seviniyorsunuz. İşte biz... Evine dönerken kilometreler azaldıkça sevinen o çocuklar gibi. Her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyoruz. Geldiğimiz olan ahirete yaklaşıyoruz. Saçlarımızda aklar, sakallarımızda beyazlar var. Esasında bunlar Rabbim'den gelen risaleler, mektuplar. Yani diyor ki, ''Kilometreler azalıyor, ömür tükeniyor, buluşmaya hazır mısın?'' diyor. ''Seni Allah'a götürecek, 60'ı geçince ayaklarımızda derman kalmayacak.'' Belimiz bükülecek, yürümekle zorlanacağız, gözlerimiz belki feri kalmayacak, göremeyecek. Bütün bunlar Rabbimizden gelen işaretler. Yani diyecek ki, İhsan hazır mısın? Birazdan Allah'la, Rabbinle, kainatın sahibiyle buluşacaksın. Kardeşlerim, Evimize dönerken seviniyoruz. Peki Allah Azze ve Celle'ye dönüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yoldan gidiyoruz. Ölümü düşünebiliyor muyuz? Düşünüp sevinebiliyor muyuz? Yani şurada bir dairemiz olsa, daireyi kiralasak, içinde odalarımız var. Oturma odamız, yatak odamız vesaire var. Eşyaları aldık koyduk. Gecenin üçünde evin sahibi geldi Hadi çık bu evden dedi Çıkardılar sizi Zorla çıkardılar Üzerinizde sadece elbise var Onu alabilirsin dedi Çıkardılar bizi evden ayrıldık gidiyoruz Peki dünya işte Tıpkı bunun gibi Ölüm meleği gelecek Bu dünyada sen emanetçiydin diyecek. Sadece elbiseni, sadece kefenini alabilirsin. Belki iki de ayrıl diyecekler, belki üçte, belki sabah vaktinde. Ayrılıp gitmeye hazır mıyız? Men amil salihen minze kerin avunsa, wahwa mu'minun felnuhiiyen nahu hayatan tayibe. Kim ameli salih kadınlardan erkeklerden yaparsa? Allah Azze ve Celle mümin olduğu halde yaparsa bütün bunları onları tertemiz bir hayata diriltecek. Yani ahirette en güzellere nail olacaklar. Eğer imanımız, ameli salihimiz varsa o evin içinde neler varsa alıp da onları ahirete götüreceksiniz. Eğer imanımız yoksa sadece kefenimiz olacak. Dünyada her şey burada kalacak. O halde şu sokaklara çıkmalı. Kahvehanelerin önüne gelmeli. Oradaki kardeşlere demeli ki, hani seni Yoğun bakıma aldılar Ağır bir ameliyata gireceksin Belki geriye dönmen zor Fakat doktor sana geldi dedi ki Eğer 100 milyarlık bir operasyon var Ya da bir ilaç var Onu alırsan belki 5-10 yıl kadar daha yaşayabilirsin Eceli Allah bilir ama Onlar böyle söylediler ''Adamın bir evi olsa 100 bin lirayı satar, dünyada belki 5 yıl, 10 yıl kalabilmek için.'' ''O da kesin değil, doktorun sözü, doktorun ifadesi.'' ''Peki kardeşlerim, neden dünyada 5 yıl ya da 10 yıl daha kalmak isteriz?'' ''Kahvehanede insanlar neyi kazanırlar? Neden orada ömürlerini geçirirler?'' Bedrettin Haseni Hazretleri kahvehaneye gittiler.'' Dediler ki ey zamanlarını burada öldüren zavallılar Allah Teala imkan verse şu zamanınızı satın alsam sizden onu ibadetle onu kullukla değerlendirsem. Kardeşlerim şu bedene önem veriyoruz toprak varsa siliyoruz yemeğimizde saç varsa kalkıyoruz midemiz bulanıyor ama öleceğiz. Alacaklar bizi toprağa koyacaklar Sonra üzerimize toprak atmaya başlayacaklar Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Okulda sokakta işte mal alırken satarken Ölümü düşün Düşünebiliyor musun Nereden alacaklar nereye götürecekler Ömür azalıyor Kilometreler yaklaşıyor Allah'a yaklaşıyoruz. Her an melekül mevtle, ölüm meleğiyle buluşmaya daha yakınız. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ashabı, onlar öleceklerini anlayınca, işaretler gelince seviniyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ölümü onlara öyle anlatmıştı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, 15 gün sıtması vardı. Her gün biraz daha ağırlaşıyordu. İnsanlar yanına geldiler. Dediler ki doktor çağırsak Ebu Bekir, emradanit tabi beni doktor bu hale getirdi. Rabbimi istiyorum dedi. Ömer radıyallahu anh zilhicca hindaydı. Mina'dan dönüyordu. Cübbesini çıkardı. Kumun üzerine serdi. Sonra ellerini kaldırdı. Allahum zukni şehadeten fi sebilik. Ya Rabbi Ömer'in mecali kalmadı Devlet büyüdü Bundan daha ötesine Ömer gidemez Ömer'i huzuruna şehit olarak Alsan Ya Rabbi dedi O ay çıkmadan Ömer Radıyallahu anh Efendimiz Şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye gitti Bilal-i Habeşiler Abdullah İbni Mesudlar Etraflarında çocukları Son anlarında çocukları Ağlarken onlar Vaataraba diyorlardı en mutlu anımız çünkü Allah'a gidiyoruz İskilip'li Atıf Hoca Kur'an'ı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı müdafaa etti diye idam kararı verdiler O da müdafaa name hazırlıyordu O gece rüyasında Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördü Atıf dedi yarın bize gireceksin Neden müdafalarla uğraşıyorsun ki? Gözlerini açtığı seviniyordu Arkadaşları ağlıyorlar, o seviniyordu. Çünkü o günün sabahında Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ulaşacaktı. ''Kardeşlerim, sahabe gibi yaşarsak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yolda yürürsek, işte o zaman dünyada nelere sahipseniz onları ameli salih olarak alıp ahirete götüreceksiniz. Asıl vatanımıza ölüm bizi ulaştıracak.'' On için Ebu Bekir gibi Ömer Osman Ali radıyallahu anhüm Ölüm bize bir düğün gecesi gelecek El-Mautu Cisrun Yusilul Habibi İlel Habib Ölüm dostu dosta kavuşturacak Allah'a dost olanlara ne mutlu Onlar ölünce ezeli ve ebedi dostları olan Allah'a kavuşacaklar